Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. <gülüyor> Bu sefer orman yok, biga falan demeyeceğim. <gülüyor> Peki. Biga, kuka, big. Ama geldi işte orman. Peki şimdi <gülüyor> Tayga ile beraber, ormanla beraber okuduğumuz bir kitaptan söz etmek istiyoruz bugün. Bir Bilim insanının Kutup Macerası adını taşıyor. Bir diziden bir kitap bu. Bir Çiçekten çıktı bu dizi. Dizinin diğer kitapları arasında Ada Macerası, Çöl Macerası, Dağ Macerası, Okyanus Macerası, Yağmur Ormanı Macerası var. E, kitabı yazanlar ve resimleyenler, resimleyen ve çeviren isimleri de söyleyeyim. Felicia Love ve Gary Bailey tarafından yazılmış Latin Noye tarafından resimlenmiş, Başak Pekişli tarafından da Türkçe çevrilmiş Bir şey çıkan bu kitap. Evet. Bu bu bilim insanı John'da ve gerçekten yaşamış. Yani birçok bilim insanı e, var bu, bu tür şeyleri yaşıyorlar muhtemelen. E, ama çoğunun gerçekten bu insan yaşamış bir insan olup olmadığı bilmiyorum ama birçok bilim insanının ortak e, şeylerinden, söyle maceralarından e, yola çıkarak anlatılmış bir hikayeyi bir geldi bana daha çok. Ne dersin? Çünkü birçok e, bilim insanı böyle şeyler yaşıyor. Hı, başka bir hikaye. Mesela buz çatlamış ve Hı. bir ok almış başka. Evet. Şimdi hikayeyi baştan anlatalım mı birazcık? Nasıl bir hikaye? Ee, Joe e, Joe e, adlı bir bilim insanı var ve bu bilim insanı e, bir buzulun üzerinde mahsur kalıyor. Şimdi Joe'nun orada bulunma nedeni işte bilim insanlarının düzenli yaptıkları araştırma gezilerinden birinde görevli olması. İşte buzulun durumunu gözlemliyorlar. E işte ne kadar erimiş, ne olmuş, işte neler yaşıyor vesaire. Bir sürü çalışma yapıyorlar orada. E ve bir gün Joe ve ekibi işte bir yerden bir yere giderlerken, bu kar arabalarının üstünde buz arabalarının üstünde, Joe geride kalıyor. En geride kalıyor. E ve Ekip geçip gittikten sonra Joe'nun üzerindeki buzul çatlıyor ve Eyvah. okyanusta sürüklenmeye başlıyor buzulun üstünde. Ee, Ekibe de sesini duyuramıyor. Şimdi Joe'nun önünde büyük bir problem Kendisi var. Tensizleri yok mu? İşte ulaşamamış bir şekilde. Şimdi Joe hayatta kalmaya çalışacak. Ee, ve bir yandan da bize dedi ki, diyor ki kitabın başında işte bir buzulun üzerinde mahsur kalmıştım. Ee, ama hayatta kalmayı da başardım çünkü en büyük yardımcım bilimdi. Bilim sayesinde hayatta kalmayı başardım diyor. Şimdi bir buz e, kütlesinin üzerinde işte eksi 48 derece gibi bir e, ısıda hayatta kalmak bilmiyorum hayal edebiliyor musun Tayga? Hı hmm, hı tabii Vallahi ben çok edemiyorum çünkü kışın buzdolabını açınca bile bir üşüme geliyor bana yani <gülüyor> hani biraz zor bir şeymiş gibi geliyor. Aa, bir şey diyeceğim ben, <gülüyor> ben oralarında yaşamayı neredeyse bütün dünyada yaşamayı biliyorum. Öyle mi? Aha, o yüzden yaşamak kolay geliyor bana. Ha Öyle mi? Hmm, peki nereden biliyorsun? Ben bilgiliyim ben bilge bir çocukum. Bak şimdi <gülüyor> hay Allah mütevazılıkta da bir numara. Kitaplardan biliyorsun. Evet kitaplardan biliyorsun. Hep kitaplardan biliyorum. Hatta kutupta yaşamak çok kolay bir şey bence. Diyorsun. Peki bakalım Joe için kolay olmuş mu? Joe önce bir barınak inşa etmesi gerektiğini düşünüyor. Ee, ve bir iglo yapıyor kendisine. Bu Inuitlerin ee, kuzey kutup bölgelerinde yaşayan halkların buz parçalarından yaptıkları barınaklara verilen isim kubbe biçimli. Onlardan yapıyor. Sonra avlanması gerektiğini düşünüyor. Yine inuitlerin avlanma yöntemini kullanıyor. Buzda bir delik açıyor işte balık avlıyor onları yiyiyor ve bu arada sürükleniyor tabii ve bir yandan da üzerinde bulunduğu buzulun eridiğinin farkında. Hani klasik bir fotoğraf vardır ya bir kutup ayısı. Evet kopmuş buzulun kokmuş üstünde. Bu ve giderek hani o buzul eriyordur ve hani bu çok kullanılan bir imaj artık imge. Joe'nun durumu da aşağı yukarı Joe, bu. Joe şanslı ki yanında alet edevatı <gülüyor> var yani onlara. Evet bir şekilde e, hayatta kalmayı şey başarabiliyor. Hassas. Ve bütün bunları anlatırken de kitap bize e, bu bölgeyle ilgili işte hangi hayvanlar yaşar, e, ısı ne kadar, e, işte bir buzdağı ne demektir, e, işte iglo neye benzen, nasıl yapılır, bir şey diyeceğim. Efendim? Ben bir de dünyanın şeyiyle dünyanın durumu ile ilgili konuşmak istiyorum. Tamam. Mesela dünyada buzullar eriyor, savaşlar falan yüzünden dünya yok oluyor falan. Evet. Ben de o yüzden ya da bir de küresel ısınma dünyayı yok ediyor ben de e, böyle küresel ısınma yapmayan hiç motorsuz e, araçlar yapabiliyorum. <gülüyor> e, e, ben de hatta başka evrenlerde yaşamak istiyorum. Anladım. Peki bütün bunlarla ilgili biraz daha konuşabilir miyiz? Biraz daha açabilir miyiz bu konuyu? Bir, i̇lk önce şunu merak ediyorum. Küresel ısınma nasıl oluyor da dünyayı yok ediyor? E, araçların motorları yüzünden oluyor. Gazlar yüzünden. Yani kullandığımız yakıtlar gibi işte kömür böyle şeylerle mi ilgili? Hı hı. Sonra ne oluyor? Sonra küresel ısınma oluyor. Sonra da öyle dünyanın yok olmaya başladığı oluyor. Küresel ısınma deyince ne anlıyoruz onu da merak ediyorum. Sence ne oluyor küresel ısınma dememizin nedeni Bir ne? Bir gaz ve ısı oluyor. Ha, dünya ısınmaya mı başlıyor? Bu da şimdi burada kitapta da anlatıyordu hatırladın mı buzulların eridiğinden bahsediyordu. Mesela ısının yükselmesi nedeniyle buzullar erime. Burada bir fotoğraf var, şey, iki tane uydu fotoğrafı vardı hatırlıyor musun? Bir tanesi ben 10 yaşındayken, bak burada 10 yaşındayken Arktik buzul tabakasının büyüklüğünü gösteren bir fotoğraf gördün mü burayı? Evet. Bu da sen doğmadan bir yıl önce 2012 yılındaki büyüklüğü. Yarı, yarıdan aza inmiş. Ne kadar büyük bir fark var değil mi? Bak. Rusya ile Grönland arasında aslında yürüyerek gidilebilecek bir buz tabakası evet. varken artık yok. yok artık deniz çıkıyor karşına ve bir noktadan sonra su araçlarını kullanman gerekiyor deniz araçlarını kullanman gerekiyor hatta burada araştırma gemisinin belli bir noktaya kadar gidebilip her sene oraya giden bir araştırma gemisinin bir buzulla karşılaşıp daha fazla ilerleyemediğini ama bir seferinden itibaren artık buzulla karşılaşmamaya başladığından da söz ediyor. Hatırladın mı? Hı hı. Peki. Ben şeyi de merak ediyorum. Bu başka galaksilerde yaşamak bizi nasıl kurtaracak tam olarak? Ne düşünüyorsun? O zaman orada başka araçlar icat ederiz. Ve o gezegene zarar vermeyiz. Ama şimdi şu yüzden kafam takıldı buna. Biz zaten bir gezegende yaşıyoruz. Oldukça zengin bir gezegende yaşıyoruz. Ee, ve e, bu gezegeni şu anda gerçekten çok hor kullanıyoruz. Kötü kullanıyoruz. Hı hı. Gittiğimiz yeni gezegeni böyle kullanmayacağımızı nereden biliyorsun? Ya da mesela şunu merak ediyorum. Bu gezegende dediğin türden araçlar yapıp bu gezegeni kurtaramaz mıyız? Kurtaramayabiliriz. Hmm, ama kurtarma ihtimalimiz var galiba. Birazcık. Tamam. Peki bunun için çalışmaya değer mi sence? Değer ama kurtaramazsak başka bir evrene gitmek tercih edelim. Hmm. Peki o zaman iki çalışmayı bir arada mı yürütsek acaba? Hem gezegeni kurtarmaya çalışsak bir yandan. Hem de başka bir evrende gezegeni bulmayacağız. Evet. Peki sence nasıl gidebiliriz başka bir gezegene? Bir, büyük bir araç yaparak ben onun, onun gücünü biliyorum. Nedir? Dev mıknatıslar. Ha bir dakika dev mıknatıslarla nasıl gidecek bu araç? Dev ikili ikili mıknatıslar binlerce. Evet. Onları kutuların içine koyacağız. Ama evet. ters koyup onlar da kutuların içinde bağlı duracak ve bir bayağı bir enerji olacak. Onları bağlayacağız birbirine. Sonra onunla motoru çalıştıracağız. Ama onların arasına aynı anda bir şey sokarsan da onları kapatacağız. Oo, Yani e, manyetik alanı enerjiye dönüştüreceksin. Evet. Vay be, bunu görmeyi çok istiyorum doğrusu. Ee, evet, güzel. Bu <gülüyor> kitap bizi çok uzaklara taşıdı doğrusu ve beni de çok heyecanlandırdı. Taşıldı. Evet. E, bir bilim insanının kutup macerasından bahsediyoruz aslında. Kitap bize kutup bölgesinde e, işte bir mahsur kalan, bir buzulun üzerine mahsur kalan bir bilim insanının hayatta kalma macerasını Tasarımından anlatıyor. Tasarımından da söz edeceksin evet. ydıracak. Şimdi kitap bize e, Joe'nun bir bilim insanının hikayesini parça parça anlatırken işte açılan tam şey iki sayfayı yan yana düşünün. Sol tarafta dörtte bir kadar bir alanda hikayeyi okuyoruz. Geriye kalan alandaysa işte fotoğraflarla çizimlerle ve bilimsel içerikteki metinlerle çoğunun mahsur kaldığı bölge ya da hayatta kalmak için yaptığı şeylerle ilgili bilimsel bilgileri okuyoruz bir yandan. O yüzden kitap bu ee, nasıl diyelim? Aynen gelişme, iki kitap evet. gibi. Bir resimli öykü kitabı var bir tarafta. Evet. Bir tarafta da fotoğraflarla desteklenmiş bir Bilimsel bilim içerik var. Evet, kitabı bilim var. kitabı var. Dolayısıyla okumasını çok kolaylaştırıyor aslında e, bu hikayeyi. Hem de e, o maceranın etkisiyle belki de daha akılda kalıcı oluyor olabilir. Evet. E, kitabın tasarımı bu anlamda gerçekten çok güzel. E, verdiği bilgiler de yani kısa çok. net e, anlaşılır bilgiler veriyor ve e, dünyanın durumundan da söz ediyor. Tabi kitabın e, yazıldığı tarih açısından henüz bu bilgi yoktur ama geçenlerde bir fotoğraf gördüm. Şimdi Antarktika'da e, sıcaklık 18,5 derece ölçülmüştü sonra 20 küsura çıktı. Korkunç. Korkunç ve e, buzda değil çamurda penguen görüntüsü. Çamura bulanmış penguen hı, görüntüsü hı. görüyorum ve hani çok çok acayip şey yani. Yani uzun üstünde yaşayan bir. Evet. üstünde giden kutup ayısından evet, yani, sonra yeni bir e, acı verici görüntü. Acı verici bir görüntü. Yani. E, şimdi bu e, kitabın sonunda bu tür kitaplarda her zaman e, yer aldığı gibi ve yer alması gerektiği gibi bir sözlük bölümü ve bir dizin bölümü var. Bu, bu iki bölümü kullanmayı çok önemsiyorum. Çünkü dizin de sözlük de yani bir e, nasıl diyelim bir e, Kaynakları kullanmayı öğrenmesi için çocukların ve kendi araştırmalarını Google'lamak dışında yapma becerisi kazanmaları için oldukça önemli iki bölüm aslında Ay. bu. E, iki sayfa sözlük ve dizin bölümleri e, bu kitabı alıp da okursanız çocuklarınızla bu bölümlere de mutlaka bakmanızı öneriyorum Bilgisayar bu nedenle araştırma e, becerilerine giriş Girişle, tabii canım şimdi ödev yapacak Google'a açıyor en üstte çıkanı doğru varsayıyor kopyalıyor yapıştırıyor şimdi yöntem ona döndüğü için bu daha da önemli evet. e, buradan bir araştırma yöntemi öğrenerek ödevlerini vesaire kolaylıkla yapabilirler Taygacığım bu kitapla ilgili söylemek istediğin başka bir şey var mı ya da bu kitaptan yola çıkarak söylemek istediğin başka bir şey var mı Bilmem. Peki. O zaman bu kaydı bu bölümü bitiriyoruz. Hı. Tamam mı? Bir bilim insanının kutup macerası adlı kitaptan söz ettik. E, Felicia Love ve Gary Bailey tarafından yazılmış. Layton Noye tarafından resimlenmiş. Başak Bekişli tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve Binbir Çiçek kitaplardan çıkmış bir kitap bu. Bir dizinin altı kitaplık olduğunu görüyorum burada kitabın arkasından. Dizinin e, bir kitabı. Ee, Tayga çok teşekkür ederim çok ilginç güzel bir konuşma oldu ee, şimdi kısa bir ara veriyoruz 94.9 Açık Radyo'dasınız Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet elimde yine bir bilim kitabı var ve resimli bir bilim kitabı ee, okul öncesi çocuklar için ve okumaya yeni başlamış ya da e, insan vücudu konularına ilgi duyan daha büyük çocukların da ilgisini çekecek senin muhteşem esnek beynin Esnet şekillendir alt başlığıyla. Domingo e, etiketiyle yayınlanmış bir kitap bu birkaç yıl önce aslında yayınlanmıştı e, ben bugün e, ancak e, yere yırıp da anlatabiliyorum e, Doktor Joan Dik tarafından yazılmış resimleyen Sera Ekirli Türkçe çeviren de Çağlar Sunay senin muhteşem esnek beynin Adından da anlaşılacağı gibi beyin, beynin çalışması, beynin işlevleri ve hayatımıza etkisi üzerine bir kitap. Günlük yaşama indirgiyor beynin bütün faaliyetlerini ve çok güzel illüstrasyonlarla ve sayfa tasarımlarıyla çocuklara beynin gerçekte ne yaptığını anlatıyor. Zaten kitabın ilk cümlesi de bu, beynin gerçekte ne yapar. Ee, iki tane çocuk görüyoruz karşıdan görüyoruz Hı -hı. onları ee, ve kafalarının içindeki beyinleri de görüyoruz. Onlar da gözlerini yukarıya kaldırmışlar. Ee, bir kuş ve bir fare de çocukların yanında konuşma balonlarıyla eşlik ediyorlar ve bu ikiliyi kitap boyunca kitabın kapak içinden yani ön kapak içinden arka kapak içine kadar her sayfasında aralarındaki diyaloglarla İzliyoruz zaten yan karakterler olarak. Öykümüzün kahramanı bir kız çocuğu, ismi verilmemiş ama işte onun bütün hayatını bebekliğinden itibaren görüyoruz. Bu arada başka bir olan çocuğu da görüyoruz ama genelde bu kızın ekseninde gidiyor ve beynin düşünmeni, anımsamanı, gördüklerini, duyduklarını adlandırmanı sağlar diyor. Onun sayesinde bedenini hareket ettirirsin, hissedersin diyor. Ve gerçek seni sen yapan her şey aslında beynin tarafından gerçekleştirilir diye küçük küçük sahnecikler var işte. En sevdiğin sözcüğü beynin söyler, dünyanın ünlü yapılarını beynin sayesinde bilirsin. Sen bilmezsin, beyin bilir. <gülüyor> Sonra işte kısaca rüyalara giriyor konu çıkıyor ve sonra hani kısaca beyinle ilgili böyle bir girizgahtan sonra bir klasik yandan kesit olarak beyni görüyoruz ve beynin bölümlerini görüyoruz. Serebrum, prefrontal korteks, amigdala, hipokampus, beyincik bu bölümleri tek tek Küçük küçük cümleciklerle başlıca görevlerini verdikten sonra tabi bu arada bütün bu gündelik yaşamla ilişkileri de kurularak anlatılıyor. İşte okul kantininde yemekhanedeki bir sahneden kütüphanede araştırma yapan bir çocuğa kadar ya da futbol oynayan çocuklar var, müzik çalan çocuklar var. Bütün her türlü şey sen büyüdükçe işte beynin geliştikçe bunları yapmanı sağlar diyor. Ve kitaptaki en hoşuma giden bölüm zaten estet şekillendir alt başlığı da var. Tıpkı çektiğin lastiğin esnemesi gibi beynin de esneyebilir diyor. Yani hmm. burada işte futbol sahnesi var bir tane. Başlangıçta ilk kez futbol oynadığın anı düşün Topa vuramazsın bile belki diyor. Hani gol atamazsın. Hareketlerini kontrol edemezsin ama Egzersiz yaptıkça, kaslarını ve beden koordinasyonunu geliştirdikçe futbol oynamayı ilerletir ve çok iyi bir futbol oyuncusu olabilirsin diyor. Ve beyni de buna benzetiyor. Beynine ne kadar çok bir şeyler yaptırırsan o da o lastik gibi esner esner esner ve kapasitesini arttırır diyor ve ee, kitabın yine en önemli cümlelerinden biri bence bu. Hata yapmak beyninin en iyi öğrenme ve gelişme yollarından hmm. biridir. Ee, eğer hata yapma riskini almak istemezsen elastik beynini esnetme şansını da yakalayamazsın diyor. Ve burada bu noktada bilimsel bir kitaptan başka bir noktaya hmm. çekiliyor bence bu kitap. Çocukların kendi kapasitelerini keşfetmeleri, özgüvenlerini hmm. sağlamaları ve risk alarak kendilerini bir adım ileriye taşımaları için cesaretlendirdiğini düşünüyorum bu kitabın. İşte yüzme örneği var. Bir takım riskleri örneğin yüzmeyi öğrenmek gibi. Almaktan hmm. korkabilirsin ama yüzünü suya sokma cesareti bulduğunda amigdalan esner diyor. Evet. Hmm. Ve ileride sana korkunu yendiğini anımsatır diyor. Daha sonra bunun bir ileri aşamasına gittiğinde önceki korkularınla nasıl yüzleştiğini hatırlatır sana ve bir adım daha ileriye gidebilirsin. O zaman suya dalmak artık senin için o kadar korkutucu olmaz diyor. Nöronlardan söz ediyor. Nöronların birbirleriyle işte mesaj alışverişleri, nöronların nasıl geliştirilebileceği, ve işte e, heykel tıraşlık örneğiyle anlatılıyor burası da. Heykel tıraşlar işte kili tahtayı ya da taşı oyarlar diyor. Ya da kalıba dökerler ve şekiller ortaya çıkarırlar. Sen de bildiğin ve yapabildiğin şeyleri sürekli arttırarak, şekillendirerek, e, yani beynini Hı -hı. bu şekilde şekillendirirsin. Aslında sen bir nöro heykeltıraşsın diyor. Oo, Çok hoşuma gitti bu da. E, ve... Kitabın sonlara doğru bir sondan bir önceki sayfasında bütün bu kitapta anlatılan her şey iki sayfaya yayılmış e, böyle res yazıların arasına resimlerin de serpiştirildiği bir kitabın esnetildiği bölüm diye tanımlıyorum. <gülüyor> bütün kitabı özetleyen bir e, iki sayfalık bir metin alanı var ve konuyu toparlıyor. E, Çocukların ilk 10 yılının ne kadar önemli olduğunu burada söylüyor. Yani ilk 10 yılda Hı -hı. ne kadar çok şey öğrenirsen, beynine ne kadar çok yeni bir şey deneme becerisi verirsen beynin o kadar esner ve e, mümkün olan en e, büyük kapasiteye ulaştırabilirsin onu Hı -hı. diyor ve yani sadece beyni, beynin fiziksel özelliklerini anlatan bir kitaptan çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum bu yüzden. Hı hı. Bir şeyleri yapma cesareti veriyor çocuklara. Yani o yaklaşımla yazılmış. Kitabın yazarı bir psikolog, koruyucu psikolog ve pek çok kitabın yazarıymış, bir eğitimciymiş aynı zamanda. Ee, okullarda ailelere ve öğretmenlere beyin gelişimi ve cinsiyet eşitliği konularında da danışmanlık veriyormuş. Çok ee, önemli bir kitap olmuş. Evet. evet. Ee, yani sadece dediğim gibi e, beyin, beyin anatomisi ya da beyin şunu yapar bunu yapardan çok daha fazla noktalara ulaşıyor. Senin muhteşem esnek beynin e, görsel olarak da görsel tasarım olarak da çok keyifli çok renkli e, bakması Eğlenceli bir kitap ortaya çıkmış. Ee, yazarı Joandy, resmiyen Sara Ekley, Domingo'dan çıktı bu kitap. Çağlar Sunay'ın Türkçe'siyle. Evet, bu hafta yayınımızın sonuna geldik yine. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.